Sorumluluk ancak zengin oldukları halde senden izin isteyenleridir. Bunlar geride kalan kadın ve çocuklarla birlikte olmaya razı oldular. Allah da kalplerini mühürledi artık onlar bilmezler.